Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Demokrasiye doğru. Demokrasiye doğru. Evet. Fakat bu yani skandaller üzerine skandaller de patlayıp duruyor. Yani, Hangi birinden başladın? Evet. Yani hakikaten biz de... <gülüyor> Çocuk cazının defin meselesini değil mi evet. diyorsun? Evet. O var. Bir de İsmail Saymaz'a valinin gönderdi açık tehdit ve. Allah. yani içişleri meslek... Bakanı bile Yuh demiş, değil mi? Evet. <gülüyor> Olacak iş değil ya. Ya, ya, ya, ya. Evet. Öyle tabii. Ama bir, bu. bir yandan da demokratikleşme paketi var tabi. Vallahi verdiği zaman şükredeceksin, vermediği zaman da ham edeceksin biliyorsun. Evet. Duaya devam. Fakat duayla yapılabilecek, götürülebilecek gibi gözükmüyor aslında. Fakat tabii bütün bu olup bitenlerin arkasında yani bu yani hükümetin de herhalde dönüp geriye baktıklarında yani 2003-2004 yıllarına özellikle baktıklarında. Yani ya biz neler yapmışız vakti zamanında yani niye bu kadar küçüldük daraldık kavrulduk hissiyatına herhalde en azından parti içerisinde partinin geçmişini bilenler kapılıyorlardır diye düşünüyorum bu bu işte yani bu olup bitenlerde tabi Gezin'in payı olduğu kadar yani verilen kavgaların dik duruşların falan da payı var yani bunları Bence çöpe atmamak lazım. Evet çöpe atmak değil. Hatta en önemli be ne? benim de çıkardığım evet, en evet. önemli derslerden bir yani hak talepleri tabii, tabii. geriletiyor ve tabii. başka da bir yolu yok. Yok hayır yok. Yok, yok. O anlamda çok çok önemli. E, Oya da iyi bir yazı yazdı onunla ilgili geçen gün e, Oya Baydar. Yani e, biraz geriye gidelim diyorum. E, çünkü e, yani Hafızasız biz bir milletiz malum. Ee, veriyoruz Bu 14. paket. Yani bir takım e, yazarlar işte e, bugüne kadar görülmüş en iyi paket falan gibi yazılar yazdılar. Ondan sonra hakikaten yani e, test diyor insan. Yani üstelik bu öyle çok eski de değil. Yani 2002, Şubat 2002'den bahsediyoruz. Yani sonuç itibariyle 10-11 senelik bir... 10, 10. ya, evet yani bir bir geçmiş bir mazi yani öyle çok değil. Bu 14. paket ilk paket iki bu koalisyon hükümeti zamanında yani MHP'nin de içinde olduğu koalisyon hükümeti zamanında çıkmıştı. Uyum paketleri denirdi buna hatırlatalım. Evet hatırlatalım. Ondan sonra üç taneyi bu üç tanesini ilk üçünü ki yani onlar hakikaten çok ciddi bir yani Türkiye'nin yani vakti zamanında bunları devrim yasalarıyla karşılaştıranlar olmuştu haklı olarak. Mesela ölüm cezasının kalktı, kalktığı paket üçüncü pakettir mesela. bir İslam dünyasında bir ilktir. Bunlar yabana atılacak şeyler değil. İlla devrimci paket aranıyorsa gidip biraz oralara bakmak lazım. Bu ilk üç paketi koalisyon hükümeti arkadan beş paket AK Parti hükümeti çıkardıydı. Koalisyon hükümeti dediğin Ecevit'le. Ecevit, evet. ANAP, DSP, MHP. Evet. Ve e, toplam bu 8 paket sayesinde ki e, ilk 3 pakete MHP zaten hükümetteydi, oy vermişti. E, ondan sonraki paketlere de, yani AK Parti'nin 2002 seçimlerinden sonra, 2002 Kasım seçimlerinden sonra çıkarttığı 5 pakete de Cumhuriyet Halk Partisi oy vermişti. Yani burada bir bir milli konsansüsten bahsetmek mümkündü. Bugünküyle hiç alakası olmayan bir ortamdı o zamanlar. Ve bu sayede zaten Türkiye-Avrupa Birliği ile müzakerelere başladı. Yani bu toplam 8 paket sayesinde. Ondan sonra 2006'da bir herkesin unuttuğu bir 9. paket var. O çok etkisizdi, hakim kaldı. 2006 ile 2011 arasında... Maket maket yok. Evet. O zaman e, 2007 seçimi sonrasında bu e, Ergun Özbud'un e, heyetinin hazırladığı bir anayasa tasarısı vardır biliyorsun. Hı hı. O da hakim kaldı. Onun da artık arkası gelmedi. Ama 2006-11 arasında hiçbir şey yok. Aksine geri gidiş var. Ee, çok e, önemli, bunu da unutuyoruz bunları, hafıza tazelemek her zaman hayırlıdır. 2006'da bu Cemil Çiçek'in e, marifetiyle e, bu terörlü mücadele kanununun yenilendiğini ve iyice ceberutlaştığını görüyoruz 2006'da. Yani 2005'e kadar yapılmış olan Avrupa Birliği uyum reformlarının aksine, e, aksi istikamette bir, e, bir gidişat, söz konusu. Evet onları o zaman Avrupa'ya doğru olan adı programda da sonradan da nereye doğru programlarında defaat, defaatle <gülüyor> konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet. Şimdi 2006-11 arasında hiçbir şey yok. Mart 2011'de tekrar başlıyor. O da yine Avrupa Birliği uyumu çerçevesinde hazırlanan bu yargı reformu stratejisi ve eylem planı var. Bu işte yakın zamana kadar yani bu yılın Nisan ayına kadar dört tane yargı paketi çıktı biliyorsun. Beşincisi yolda. Bunu Adalet Bakanlığı götürüyor özellikle. Ee, onun işi yani. Ee, işte bununla birlikte yani bu, bu üçüncü, yani bu dört yargı paketiyle birlikte toplam on üç ediyor. Bir de şimdi bu pazartesi günkü paket bu da on e, dördüncü paket. Yani bu e, yani bir, bir yeni bir şey değil bu. Bir süreç ve bunun inşallah arkası gelir. Ben e, önümüzdeki seçime kadar yeni bir paket falan çıkabileceğini katiyen düşünmüyorum. E, ama e, bu e, yani bu pazartesi yapılan şov hakikaten bu daha önceki paketlerle karşılaştırdığımızda böyle bir şey yoktu. Ki o paketler çok daha rabıtalı, kapsamlı böyle uzun soluklu paketlerdi. Birbirlerini tamamlayan Mahiyetteydiler Arda art arda gelirlerdi Falan ve bu paket halbuki Bir potpuri yani torba Yani zaten artık meclisten Sadece torba kanunlar Çıkıyor biliyorsun içinde ne olduğunu tam anlamıyla oh. ta, e, şey yapamayacağın, kestiremeyeceğin işte o, o, o, o yasada bir değişiklik, bir yeni yasa falan böyle bir torba tam bir kargaşa, yasama kargaşası yani. Bence milletvekillerinin bile oy veren ve yapar milletvekillerinin değiller. bile Tabii. farkında evet. olmadı ancak onu hazırlayan az sayıdaki bürokratın Tabii. çok iyi bilebileceği Tabii. bir şey. Ama yani bu hakikaten bir seçim paketi yani herkes de bunun adını böyle koydu zaten de Avrupa Birliği çıpası olmayınca Türkiye'nin ne kadar yani böyle bir işte, yani tırnak içerisinde Alı Tırka e, kendi bildiğini işte, bu kadar oluyor yani işte, böyle bir, bir bir paket çıkıyor neydi belirsiz. siz e, halbuki yani müzakereler sürüyor olabilseydi işte sözüm ona sürüyor ama yani 23. başlık bu e, yargı ve temel haklar e, başlığı bir türlü açılamıyor biliyorsun. Ve e, önümüzdeki günlerde konuşacağız. Bayrama geliyor galiba. E, gene bizim konuşmamız gene atıyor. Şimdi 16 e, Ekim'de ilerleme raporu açıklanıyor ama ayın e, yani bayram öncesinde Muhtemelen sızdıracaklar çünkü e, yani gelecek hafta belki bir ayrı bir programla konuşma imkanı olur. Muhtemelen evet, özel bir program yaparız. O evet zaman. ayın on, o, çünkü ayın onun da büyük elçi işte birkaç kişiyi görüyor onlardan bir tanesi de benim e, yani Jean François Rieper. E, o orada işte içinde yani ne olduğunu aslında. E, tahmin etmek o kadar da zor değil. Yani bu gezi olayları, son paket falan ya bütün bunlardan bahsedip ondan sonra yani gerekeni söyledikten sonra işte dün e, basına açıklanan Amnesty International'ın raporuna da atıfta bulunarak büyük ihtimalle zaten benzer şeyleri yazıyorlardı herhalde. E, FASL'ın yani bu Haziran'da açılamayan bölgesel politika Fas'ın açılmasını tavsiye edecek komisyon konseye büyük ihtimalle de açılacak. Almanya'da da seçimler geçti falan ama önemli olan yani 22. fasıl çok önemli tabii ademi merkeziyet meselesi açısından ama e, bu 23. fasıl da en az onun kadar önemli yani yargı temel haklar. Peki ee, yargı temel haklarda e, bu... doğrudan doğruya yani Türkiye'deki işte bu bütün bu pak yani yeni bir paketin konusu olabilir. Yani içeriğini belirleyebilir. O kadar yani çok önemli bir fasıl. Ve bu fasılla artık bütün yeni müzakereye başlayan adaylar bu fasılla başlıyor. Çünkü bu fasıl sorun yani hep sorun çıkartıyor. Ee, o yüzden e, Avrupa'da bir karar alındı e, bir yıl önce ve artık bütün mesela Maket şeyler söyle adını Montenegi Karadağlılar bu, bu fasılla başladılar müzakereye. Sırbistan başlayacak evet. muhtemelen. Sırbistan da bununla başlayacak. Çünkü birebir yani ülkenin iç işlerini ve demokratikleşme e, seren camını ilgilendiren bir fasıl bu. Evet çünkü e, adalet mülkün temelidir diye yazan o yazı. E, <gülüyor> yani, yani, kolay. E, bütün dünyanın e, evet. üzerinde durduğu evet. temel kavram adalet. Evet. Adaleti evet. de yargı organı sağlamakla yükümlü evet. mükellef yani. Peki bu e, çift başlı yani sivil ve... Askeri yargı garabeti, bu çıkacak o, mı? Ya, şeyin daha unuttuk biz bütün bunları. Yani ilk, ilk 2002'de çıkan ilk katılım ortaklığı belgesinde e, dahi vardı. E, ya yani geçen gün bu e, genel kurmay başkanı e, orada hayırlı bir iş vardı. Adını bilmiyoruz artık. E, mesela ben adını şimdi hatırlayamıyorum adamın. Onun bu iyi bir şey. Hatırlayamamak. Hatırlamama <gülüyor> hatırlamayalım. Evet. Fakat şöyle bir şey dedi. Biz dedi askeriye de dedi esas reform askeriye de yapıyoruz dedi. Yani e, Türkiye... demokratik biz tamamladık dedi. Ha yani, tamamladık. <gülüyor> özeldi Genelkurmay Başkanı. Yani yarabbi, ya Rabbi ya o kadar kolay olsaydı bu işlerdi. Yani evet. e, Türkiye tabii yani işte FETÖ eee davasıyla ile ilgili kitabında e, bu e, işte zımni bir e, anlaşma olduğundan söz ediyor. Yani Tayyip Erdoğan'la eee Genelkurmay Başkanı söyle adına bak onlar da güzel. Nejdet Özel. Yok yok yok bugünkü değil. Dolmabahçe ha, ha. konuşması, Dolmabahçe ha. görüşmesi. Aa, unuttum ee, ben de adını. Evet, iyi, iyi. Yani genelkurmay başkanı adı unutmak iyidir. Ondan sonra ve e, orada bu meselenin tamamen gömüldüğünü tabiri caizse, caizse ve yani orada bir, yani biz size dokunmuyoruz, siz de bize dokunmuyor musunuz gibi bir hmm. modus operandi yeni bir e, ortak anlayış e, şekillendiğini söylüyor. Bu Grant'ın davasının da ötesinde yani zaten görünen o. Yani bugün e, Askeriye, yani bir Asker politikası yok Türkiye'nin yani bütün bu, gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi. Asker de hala kendini yönetiyor ve özellikle iki tane muhtariyeti otonomisi var. Biri mali, hiçbir şekilde öğrenilemiyor ne, ne kadar para harcadıkları, kaç para aldıkları falan. Bunlar tamamen müpem. İki, e, idari ve hukuki otonomisi e, var. ...yani o demin adını ettiğin... ...mahkemeler aynen duruyor... ...ve evet, ee, dünyanın... muhtemelen o... ...zımni anlaşmanın temeli de bunlar... ...yani siz artık... ...siyasete karışmıyorsunuz... ...biz de sizin... E, ...size verdiğimiz paraya... ...ve kendi iç işlerinize... ...karışmıyoruz, karışmıyoruz gibi bir... E, ...bir anlaşma... ...olduğu seziliyor tabi bu... Yani ...teyit etmek kolay değil... ...devlet sırrı olarak kalacaktır... ...zaten ama... Ee, yani böyle bir şey olduğunu fiilen yaşayarak görüyoruz. Yani askeriyle ilgili herhangi bir reformdan bahseden var mı? Yok. Yani dolayısıyla evet, dünya görmeyelim. Evet yani Sayıştay'a ve herhangi bir denetime o, o e, hukuki ve mali denetime tabi olmadıkları gibi bir sürü de mesela bu Afyon'daki büyük patlama ee, Roboski gibi olaylardaki ihmal, sorumluluk ya da işte yanlışlık, kasıt neyse herhangi birinin araştırılmasının yapılmadığı bir durum var yani. Tabii tabii, tabii. yani ki kendi kendini yargılıyor çünkü. Evet. olur mu? <gülüyor> yani işte orada böyle çok çekingen bir iki adım atıldıydı biliyorsun yakın zamanda ama yani öyle top topyekün bir e, revizyon, bir asker politikası yani sivillerin denetiminde olan bir asker politikası e, dan bahsetmek kolay değil. E, şimdi bu e, şu son pakete hakikaten yani bir, tamam e, bir iki tane adım var yok değil. E, yani çok sembolik önemli şeyler var içinde. Andın kaldırılması falan ama yani şöyle bir yakından baktığında seçim seçim mi tartışmasının başlatılması başlaması artı bu ana dilde atılan o çok çekingen adım dışında ki o sembolik iyileştirmelerin hepsi bunlar demokrasi falan değil eziyetten kurtulmaya yani demin adını ettiğimiz o verilen kavgalar sonucunda yani e, tamamen çağ dışı e, uygulamalardan kurtulmak demek yani mesela bu yerleşim yerleri isimleri. hakkı yani bu. Gittiği yerin adını değiştiriyor adam yani. Ya Müslümanlaştırıyor ya Türkleştiriyor. Ondan sonra QX e, çift ve bunlar bunlar reform mu ya Allah aşkına bu? Bunlar zaten zırvaların düzeltilmesi. Başörtüsü bile öyle. Yani o, o da o da çoktan geçti ki yani gene sınırlı bir e, iyileştirme var orada bu andımız keza öyle ayrımcılık ya ayrımcılıkla mücadele yani böyle bir çok övünülecek bir şey mi bugüne kadar yapmadığın ayıp yani zaten dolayısıyla bunu hakikaten ben buna demokratikleşme falan diyemiyorum yani bu, bu eziyetten kurtulma yani. Evet bu, bu noktada ufak bir detay da bir dinleyicimiz e, Meral Akkent e, bize hatırlattı yani mesela bazı yerlerde e, resmi polisin de e, hicap denen işte başörtüsüyle evet. k, e, şey yapılabilmesi imkansız ama İngiltere'de bile Kanada'da da ha, tabii. böyle imkanlar polise tabii, tabii, askere orada, veriliyor yani burada verilen işte asker, polis ve yargı organlarında e, o, istisna getiriliyor ama bu da eksiklik o, yani o... bir tek tipten öbür tek tipe evet <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi bu e... Yani bir de işin yani şu boyutu var yani bu 14 paketten bahsetmemin nedeni sadece çetele tutmak değil. Yani Türkiye 2005-2006'lardaki yani belki terörle mücadele kanununun işte ceberutlaşması vardı ama çok kötüleşti Cemil Çiçek reformu reform deniz adına yani o o o zamandan bu yana aslında geri gidiyor demokratikleşmede yani hep bunu unutuyoruz yani ve bu Avrupa Birliği çapası çapasıyla birebir alakalı tabi bu ve yani bugün artık en küçük bir doğru kararda ne işte andın falan böyle sevindirik oluyoruz yani bu bu çok tuhaf bir ruh hali ve burada şeyi görüyoruz yani Türkiye'nin standartlarının nasıl yerlerde süründüğünü ve yani tabi bölgeyle karşılaştırdığımızda değil batıyla karşılaştırdığımızda yani o kadar düşük standartlarımız var ki en küçük bir iyileştirme dahi böyle ay Allah razı olsun işte şükredelim falan gibi bir ruh hali bu çok şey tabi yani çok üzücü çünkü Türkiye geri gitti bu konuda yani yeni bir şey de yapılmıyor yani açıkçası yani 2002 ile 2004 arasında çıkan o 8 paketin yani şeyine eline su dökemezdi yani bu son çıkan paket yani o paketlerin içeriği falan unutuldu gitti ya onlar uygulanıyor çoğu zaten e, Türkiye'de e, dolayısıyla böyle bir tuhaf bir ruh hali var yani azla yetinmek ee, muyum, şeyde, evet yani bu, belki bu çok en çok önemli en önemli şeylerden biri de bu siyasi partiler e, hı hı. kanunu ve barajla ilgili bazı şeyler yapılmasına çalışılmış olduğu gözüküyor ama o, o da işte tar Vallahi ne olacağı taraf. belli değil evet. yani o e, ikinci işte de, yani de Seyfettin işte bu işin uzmanıdır anlatıyor anlatıyor anlatmaya da devam edecek yani e, işte bu dar bölge iyi tabii ama çift turlu olması lazım yani iki turlu olması lazım. Gerçek demokrasi öyle olur yani o zaman öbür, tek turlu dar bölge bir kabus olur. Neyse şimdi genel madem seçimden bahsediyoruz iki temel noktanın daha üstünde durmak istiyorum. Bir tanesi bu paket hakikaten tamamen seçime endeksli bir, bir, bir, bir paket. Ve e, demokrasinin sınırını sandık çizmiş Yani öyle anlaşılıyor Çünkü pek çok beklenti karşılanmadı ee, işte bu KCK olsun Aleviler olsun e, Heybelada Ruhban Okulu olsun e, Yani pek çok e, Heves kursakta kaldı e, Bunun da e, Yani seçimle bağlantılı olduğu Aşikar bence yani Şöyle bir laf etti biliyorsun e, Başbakan Hatırlatmakta her zaman yarar var demokratikleşme sürecine bir kerede bütün her şeyi değiştirebilecek bir paket açıklamak mümkün değildir diyor. Niye? Neden? Neydi? Öyle. Gönül isterdi ki bak bak bir tek paketle tüm yasakların önünü açalım. Tüm özgürlüklerin önünü açalım. Ancak Türkiye'nin siyasi yapısının buna hazır olmadığını çok açık şekilde milletim gördü. Ne demek bu şimdi? O millet kim? Kendisi kim? E ha? Ondan sonra o... E Peki siyasi yapı ne? Ya o kadar absürt Kendisi, bir laf ki bu. Şimdi evet. bu otosansür demek. Yani şu diyor ki ya millet diyor ki kendi kendine sen falan mesela Can diyorsunuz ki aman aman çok fazla demokratikleşmeyelim sonra bedelini öderiz diyorsunuz. öyle. Can söyler öyle. Arada ya tabii şey. bilirim onu. <gülüyor> ya, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu, bu da işte şark kurnazlığı yani başka bir şey değil yani fazla demokrasi bana seçim kaybettirir diye bir korkusu var bunu faş ediyor yani bu işte yani bu çok fazla üzerinde düşünmeye değecek bir konu değil yani anladığımız kadarıyla yani her seferinde her alacakları kararlarda da işte 50 kere de fazlarını da dolaştırarak biliyorsun işte onu mu yapsak bunu mu yapsak diye. Evet yani onlar pek çok şeyi de yapamadılar ve ortaya bu dediğimiz potporu çıktı yani. Evet neden de yapılamadığının hiçbir yani neden tek şey yok. bir şeyle. yok. Yani niye niye Heybeliada Ruhban'ın kulağı? Yunanlılar cami yapıyor. Yani bir de öyle bir tuhaf mütekabiliyet. Hayır ayrıca var. da tek bir kararnameyle ya da işte neyse bir metinle ben... tamamını, bütün demokrasinin önündeki engelleri açacak bir şey neden yapılamasın ki? Fakat benim şöyle bir varsayımım var. Yani neden yapılamadığı konusunda. Bunun e, AK Parti'nin meselesi eşit vatandaşlık Ömer. Yani torbadaki bu sözüm ona açılımlar ve aslında iktidarın e, temel açmazını e, faş ediyor. Bu, yani şöyle bir yaklaşım, şöyle bir ruh hali var. Sünni Türk çoğunluğu ben tek, e, temsil ediyorum diyor iktidar e, ve bu çoğunluk ne Kürtlerle ne Alevilerle... ne de gayrimüslimlerle eşittir arkadaş diyor eşit değildir diyor bunlar hak öznesi değildir. Evet milleti hakime vaziyete. Mesele bu yani mesele bu e, ve dikkat et yani gayrimüslimlerle ilgili. Kürtlerle ilgili, Alevilerle ilgili dişe do dokunur işte yani birkaç sembolün dışında hiçbir şey yok. Gasp edilen hakların telafisi yok. Ve en tuhaf reform da bu e, onunla bitirelim hakikaten yani bir, bir komedidir. Yani bu Mor Gabriel meselesi dünyanın en eski manastırı 397 yılında kuruluyor. Deyrül Umur yani rahiplerin barınağı. 397 yani Türkiye'nin hafızasının e, alamayacağı kadar eski bir e, yapı e, 100 hektarlık bir biliyorsun e, orman alanı var etrafında da 3 tane e, aslan gibi korucu köyü var başlarında da bir tane şimdi diye, geçen dönem geçen döneme kadar AK Parti milletvekili olan bir e, aşiret reisi var. Bu üç köyün. Bunlar resmen bu üç şeye, bu yüz hektarlık şeye tasamlut ediyorlar. Evet, evet. Ee, gasp etmek Gasp istiyor. ediyorlar. Midyat'taki mahkeme bozuyor. Nereden çıktınız siz diyor. Yargıtaya götürüyorlar. Ondan sonra ve Manastır 1930'dan bu yana tıkır tıkır vergisini ödemesine rağmen ve bütün kadastrolarda kendi toprağı olarak görünmesine rağmen Yargıtay 1974'teki o meşhur utanç e, verici kararına istinaden yani e, Türkiye'deki gayrimüslim e, vakıflarına e, yabancı muamelesi yaparak 1974 kararı aynı emsalden yani ona dayanarak ee, bu mülkün e, Süryani e, Mor Gabriel manastırına ait olamayacağına hükmetiyor. Geçen sene o işte 13 Haziran 2012 kararıdır ve e, ellerinden alınıyor tabi şimdi Anayasa Mahkemesi'nde e, Anayasa Mahkemesi sürecinde e, oradan ahime gidecek illa ki kazanacaklar. Ama bu tam yani nasrettin Hoca hikayesi evet, hani yani şeyini kaybettirir sonra buldurur sevindirirmiş ya ha şimdi seviniyor herkes aynı güzel bir şey, malımızı geri aldık diyor ya o zaten abuk sabuk bir iş <gülüyor> tabii yani orman iade ediliyor yani böyle bir saçmalık olabilir mi kaldı ki bir de şimdi yani başbakan olarak bir de işte bir, bir yani bir, bir, bir e, e, usul açısından da bir tuhaflık var şimdi başbakan yargıtan kararını mı bozuyor yani? Daha anayasa mahkemesi süreci var ahim süreci var var ne biçim şey y yani keyfilik hat safada maalesef işte biz de bunlarla böyle <gülüyor> evet, ben... böyle ya, evet. yani vakit kaybediyoruz açıkçası yani hiç Evet Nasrettin Hoca fıkrası meselesi zaten sık sık bu programda da gündeme geliyor çünkü her şey biraz öyle yani bir başka fıkrayı anlatıyor ama çok önemli bir noktayı da altını çizerek şey yaptın bitirirken çizdin. Orman meselesi, yani bu demokratikleşme paketi Aa, sıfır, yerlere... Sıfır, yok öyle bir şey. Şimdi o, tabii, tabii çok haklısın bir ve... şey yok, ekolojik, yani temel hak aslında doğanın evet, tabii, hakları ve evet. orada doğanın içinde insanların birlikte yaşadığı hayvanların ve insanların evet. haklarına dair en ufak bir şey. Şimdi Kürtler, Bunu... Aleviler, Gayrimüslimler nasıl bir hak öznesi değilse, doğa da bir hak öznesi değil. Evet, Çoğunluğun indinde. Evet, Enerji Bakanı da yeni fracking müjdeleri veriyor. Shell ile beraber Aa. yapılacak kaç milyar tonluk bir trilyon milyar tonluk depolamadan bahsediyor. Amin. Çok teşekkürler. Cengiz, tamam görüşürüz. <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41